Buongiorno Ankara Buongiorno bu Türkiye. Türkiye Pepper Jam gurme pizzanın sunduğu Modern Sabahlar başlıyor Modern Sabahlar başlıyor Buongiorno Buongiorno Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sarkozy'den gelen açıklamalar var Hemen, Hemen sonra Oktay Bey Sarkozy'den önce e, Ege Bey'in dipnotuna Buyurun. Ben bir dipnot daha ekleyebilir miyim? Tabii ki onu... Benim dipnotum mu vardı ya? Akşama yağmur, kar, fırtına. Ha, peki yarın ne olacak? Esas o zaman yağmur, kar, fırtına. Çünkü Türkiye bugünden itibaren... Soğuk hava, dillik, yürü. Efendime söyleyeyim. Hava sıcaklığı 10, 5, 4, 3, 2, 1. Derecelere kadar inecek. North ee, North. İç Anadolu'nun Kuzey Ege... Göller yöresi ki bunu bir kez daha te tekrar ederim göller yöremizi hiç dile getirmiyoruz gerekli emniyet evet, vermiyoruz. Evet Ben yıllardır göller yöresi diyen adam oluyorum. yöremiz ya? var göller yöremiz. Keşke Gö göller yöresinde yaşasaydık çocuklar. Keşke. Göl mü kaldı Kuruttular. Kuruttu. diliyorum birden. Ee, Batı Karadeniz falanlar filanlar neyse. Hatta Ulkaz ve Ulu veya Kartalkaya yağı kar yağışı da beklenen güzellikler arasında. Hepinize mutlu Güzel, Huzurlu bir salı gün diliyoruz. Hoşçakalın. O zaman isterseniz biraz şarkılar, türküler, espriler, Sarkozy? şarkılar. Sarkozy? <gülüyor> Sarkozy artık. Reklamdan ya. sonra ya Sarkozy. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Esnep i̇şte programının ilk esprisi. Sonuna gelmiş olabiliriz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tüzey'niz modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Esprilerimize, şakalarımıza dönelim. Sarkozy! Yeni yeni döneminde efektlerimizi bilgisayar yerine ağzımızda yapacağız. Daha hızlı, daha zengin bir <gülüyor> efekt. <gülüyor> efekt miydi sizin yaptığınızı ya? Ben de döndüm. Biraz uzun sürdü. Işim, o yüzden. Sarkozy'den açıklamalar var. Buyursun? Demiş ki geçmişte e... geçmişte hatalarım oldu. Yeni da kabul edin. Valla doğru. Hatalarımdan ders aldım. Ee, zira yıllar beni olgunlaştırdı demiş. Zira de boyumu uzattı 2,5 santim demiş. Zira'nın Fransızcası neye gel? Jomopel. Jomopel bir yıllar beni olgunlaştırdı demiş. Jomopel Sarkozy demiş ya. Ee, en büyük hatam... Bir herkesi kendim gibi kendim bilmem. Gibi mükemmeliyetçi olmam. Değil. Ee, müşkül pesantliyim. Takım çalışmasına yatkınlığım mı? Hayır. Ee, kalabalık içinde yalnız hissetmem mi? Hayır. En büyük hatam her işi... Başkasını son güne devre... bırakmak. <gülüyor> <gülüyor> İlk gün gibi şey yapmam, sonmuş gibi şey yapmam mı? Değil, her işi kendim yapmaya çalışmamdı demiş. Hmm. İşte en büyük acak kadar boyunda her işe ben kendim koşturunca böyle oldum demiş. Her şeyi ben yapıyordum, her şeyi ben yapıyordum. Halbuki demiş, tek kişilik başarı diye bir şey yok demiş. Vizeleri bile ee, Sarkozy veriyormuş ya. Paylaştıkça çoğalan tek şey başarı mı demiş? ondan sonra başarı demiş takım işi demiş Hı. falan demiş takım çalışmasına da getirmiş lafı helal olsun yalnız mı kaldı acaba Sarkozya ne oldu onun hanımı vardı neydi kadın araları da iyi diye hatırlıyorum ben ee, sanatçı olan değil mi gitar Hı -hı. gitar çalan G unuttuk sanatçı olan. O, o, Karla. unuttuk Karla yani. Karla Karla Karla hanım, hanım. Karla hanım. ne oldu Karla'nın esamesi okunmuyor şimdi yani... Araları mı bozuk acaba? Yazdan mı taşındı kız? Bir şey mi oldu? Ee, ne demiş? Aileme döneceğim demiş. Aileme dediği bir dakika. Zaten bir aileniz var. Sarkozy Bey. Yeni aile yapmayı düşünüyorum demiş. Kendisine başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Vallahi modern sabahları olarak kaç kişiyi devirdik? Kaç kişi değişti? Bir tek... Şey, Sarkozy mis, değişmedi. Kraliçe sabit. Ha doğru pardon. Ben de Sarkozy'yi güzelleme yapıyorsun zannettim. Doğru hani tabii Senin abi. irtibatın devam ediyor Fransa'yla. Nelerden nelerden bahsettik ama... Kraliçe'den bahsetmeye devam ediyoruz. Aynen abi. Aynen abi. O Churchill'ler, Mörtill'ler Churchill falan. Churchill'leri verdik abi. Ya, ya Margaret Thatcher'ler. Neler neler Oktay. Nelerden bahsedilmeli Aman ki. Aman çok yaşasın Kraliçe. Vallahi hakikaten. <gülüyor> Aman çok yaşasın Kraliçe. Yani, ne yapalım? Yani sonuç olarak... E, ...çevresi... ...ne var çevresinde? Çocukları var. Efendim torunları var. Yani Bütün o... Bütün yanında. Ne kadar güzel. He, keşke hepimiz öyle olabilsek. Keşke. Evet... Ee, madem öyle biraz daha şöyle bir bakalım gündemimizde ne var altın ayağa düştü iyice ayaklara düştü nasıl altın fiyatlarının taban yapmasıyla beraber altın ayağa taban düştü. mı tavan mı Faiz? taban taban taban evet ee, düğününü Eylül'e bırakanlara hoş bir haber oldu eee, bu yani düğün sahipleri çünkü kimse şey yapmayacak çeyrek takacaksa onu ne yapacak bir üst şeye tamamlayacak bir çeyrek farkını mi? verelim yarım yapalım diyecek. yarım yapalım diyecek çünkü yarım ile çeyrek arasında da çok fazla bir şey var altın neredeyse. yani yarım ile tam yarım ile çeyrek arasında ne kadar fark varsa altında da aynı neredeyse 3 aşağı 5 yukarı altın var. zaten insanın bir hatası bence ya daha önce de bunu söylemiştim Burada yani bir, mühendisimiz Oktay demdirci, bu kadar değerli olması derin var onu isterseniz alalım insanların yastığının altında kasalara falan altın koyması kadar garip bir şey yok bence yani, yani o yüzden normal şeye de... geliyor yani. Yavaş Hı. yavaş geliyor. Metoloji mühendisi olarak biraz daha mesafeli yaklaşabilirsin ama ben elimde bir gün böyle bir şeyler var ya tam altının ötesinde bir de atalira diye bir şey var. Evet. evet. Elimde bir ataliraya şöyle baktım baktım. Kıymetli mi? falan gibi bak Böyle parlak, pürüzsüz. Bu kadar güzel bir şeyin pürüzsüz. Bu kadar kıymetli olması çok makul falan. sen de bir sapkınlık falan başlamış ya. Pürüzsüz, pürüzsüzlük pürüzsüzlük, pürüzsüzlük mü yani Altındaki pürüsü. Mesela Fahir bugün. Mesela benim travzon işlerim var. Mesela Fahir buyiklerini kesmiş. Mesela Fahir'in dudak üst dudağına bak. Durumunuza O da, varsa o şöyle da değerli. Bir, bir altına bir bakın. Bundan daha kıymetli bir şey var mı dünyada diye düşünün yani. Ya öyle bir, diğer, değerli taşlar falan filan hepsi bir tarafa değerli maddeler. Geldi alt, evrim sürecine inan ondan sonra. O kadar güzel, o kadar parlak ki ben bu kadar ucuzlanmasını kabul edemiyorum ya. Yani, yani Egeciğim şimdi şöyle düşün. İki farklı görüş Fahir buyur bakalım. Şöyle ki. Mesela sene kaç? Bana bir sene söyle. 1944 <gülüyor> 44 diyorum ben de. <gülüyor> 944 diyorsun. Evet. Ya gel, gel biraz daha eskiye gel gel. 1900 Ya geriye gel gel. Geri. <gülüyor> 1000 kalsın bayağı geri gel. 1043 Yani Malazgirt'ten bir süre önce diyorsun. Tabi evet. Yapacak bir şeyin yok. Altının var ne yapacaksın onu. Öyle güzel o dönem için bebelim bir değişik, bir enteresan. Hemen bir hana giderim. Şimdi anladım ben Altını tarih sorduğunu Fahr. Hancıya atarım. Bana şarap ve kadın getir derim. Aperitifi mi? Hı, Hı Yani ne, dikkat ettiniz biraz pürüzsüz Yani altın hakikaten bence kıymeti artacak. Altın bir klasiktir sadece altında tek bir gerileme oldu zaman içinde o da altın diş modasının bitmesi onun dışında her konuda i̇şte şeyini o, koruyor, koruyor zaten yepyeni bir anlayış geliyor altın diş modası belki bitti ama altın dövme modası işte şimdi başladı altın dövme mi hepimiz birbirimize altından dövmeler yaptırabiliriz yapıştırma mı yoksa deri altına, deri altına, altına şey şey işte ondan sonra yastık altı değil deri altına gömeceğiz en güvenilir yer satılabilecek bir şey mi o derin mi? Yani etimi <gülüyor> sıyırmaktan bahsediyorum yani. Onu onu mesela bozdurmak için şırınga ile tekrar çekip satabiliyor musun? Sen dövmeni ile şırınga ile çektirebiliyor musun? Ha, onu üstteki Altın deri olursa belki şöyle. Olur. Mesela hamama gidersin. Orada güzelce Firiklerim. orada güzel firikin üstteki ölü deri kalkar. İnce tabakanın altında gözgür adam bakar. Onu atıyorum bir bronzlaşma seansının hemen akabinde soyulur. Altında sen güzel altını burada altına tırnak içinde veriyorum. Çıkartırsın. Satar. ihtiyacın kadar neyse güzel dövmeler var mesela only god can change mi judge mi yazdım change, <gülüyor> change mi de yazdım o da, o da, doğru. Doğru. O da doğru durumum <gülüyor> varsa <gülüyor> çünkü judge da change mesela. arasında bayağı o orada yani. misini bozduracağım durumum yok yani bir şeyim var Tabii. misini bozduracağım mesela aşkısı diye yazdırdın hı hı. ondan sonra orada <gülüyor> mesela neyi <niye> kesebilirsin <gülüyor> aşkısı. aşkısı mesela olabilir onun bir, bir tanesini ihtiyacını görürsün durumuna kadar döner yiyeceksindir et döner ne yapıyorsundur oradan bir ığı bozdurursun hop al sana et döner akşam dışarıda arkadaşlarını yediniz oturdunuz sen iki porsiyon köfte söyledin ortaya bir piyas <gülüyor> yanına döndür et döner yok <gülüyor> <gülüyor> onu, <gülüyor> onu öğlen yedin lan akşam bir şey yemeyecek misin istersen başka bir yere göndereyim <gülüyor> ev yemekleri var güzel falafel köfte Tamam mı? Bir de zeytinyağlı tabağı aldım. Hop, oradan bir tane daha verdim. Bazını söyleyeyim, böyle kafayla gidersen iki güne hiçbir şey kalmaz. <gülüyor> Cillop gibi olursun. O yüzden... <gülüyor> Hakikaten yani bu yemeğe olan düşküncüğün yüzünden kodumu kaybettim. Resmen yani o noktaya getirdim. Ben Twitter'dan size mesaj atmak istiyorum. <gülüyor> Anlamıyorum ne konuştuğunuzu diye. Oktay valla bizi bir kaptırdık yani. Ben, benim kafamda çok mantıklı oturdu yani. Güzel güzel dövmeler artık deri altına... Altın konusunda fikir misiniz? Altın. Ben çünkü orada kaldım yani. Şöyle diyor Fahir ben toparlayayım. Evet. Eğer diyor yemeğe düşkün düşüyorsa... <gülüyor> dövme yaptırırken iki defa düşündü. Yani o altını nerede harcayacaksın çünkü yemek dışında bir yerde. Çünkü adam mesela bir küsür sene önceye gitti orada da hana gitti farkındaysa. <gülüyor> sen bana mail atabilir misin bu konuyla ilgili Fahir? Çünkü sana... ben şu anda ayaküstü konuşmuş gibi oluyorum. Tamam. Bu... Ege'yi şey... de CC'liyorum o zaman ben. ben ona da CC'ler sen çok memnun oldum. ben sana oradan CC'liyeceğim. Tamam. Ona göre bakarak ol. Ee, neyse altın dövme odası sayesinde altının gene de tavan yapması an meselesi. <gülüyor> Ona gelmiş diye, ya dövmeyle bir şeyle Tavan yapsaydı pirinç şey yapardı ya Dövmeyle dadaşlık olmaz evet. Pirinci koydular o şeyin içine Pirinç fiyatlarında bir şey oldu mu o da bir oldu tabi hatırlamıyor musun o pirinç? 11'ler 12'ler olmuştu ya böyle bir pirinç. İsim yazıldı bilmem ne oldu falan filan. yok Ne olacak ya? Oktay sen hep eve kırık pirinç alıyorsun ya. Ona. Evet. E, kırık pirinçleri e, yazılıyor Aynı ki. şey abi kırık pirinç. Normal ee, pirinç. pirinç bal dolu alsan aynı kırık da aynı. Çünkü Oktaylar sürekli y dolma yaptıkları için aslında kırık. kırık pirinç alıyor. Ya, i̇şte fark, etmez. fark edilmiyor ki o şey yaparken dolmanın içinde. Mesela domatesle pilav yapsam mesela o öyle Ondan bile. Ondan fark eder fark eder. ki Oktay da domatesini esirgemez. Nitekim bu sene gerçi domates şey yaptırmadı ama olsun bu sene onun o da onun şeyi olsun nazar boncuğu olsun. O zaman madem eee meşgul piyasasından uzak ne piyasası oluyor ya bu? bu Değerli mal hem değil. Ne? MTA mı? MTA neydi ya? MTA taşınmaz mı demektir? MTA'nın Tuhaf okunuş mu MTA? <gülüyor> İngilizler okunuş. Yarı, yarı İngiliz. Affedersiniz. Ee, MTA nerede acaba? E, MTA yılında. taşınmaz mı? İktisatçı e, e, arkadaşım <gülüyor> senin bilmen lazım bunu. MTA'da MTA... artık hiç klip yok. Hep şey veriyorlar yani saçma sapan böyle gençlik şeyleri veriyor. Ben de pazardan MTA aldım. Evet cümle içinde hepimiz bir herkes MTA'yı kullandığımıza göre. Ee, Euro'da yeni e, eurolar çıktı. Biliyorsunuz kalpazanlık çok arttı Avrupa'da. Kalpazanlık son dönemin modası evet. Buna e, önlem olarak ne yaptılar? 2014'te harekete geçti Avrupa Birliği. Ve e, yeni 5 euroların ardından. Yeni 10 euroları çıkardı 10 Euro kalpazanlar basıldı. şaşkınlık içerisinde. <gülüyor> ne yeni 10 eurolar mı ol. <gülüyor> bir şey soracağım. 10 yani. eurolar piyasaya sunuluyor. On adam. Mağdur kalpazan diye bir şey var mı acaba? Hep elimizde kaldı 10 eurolar şey falan. Bir söyleyeyim mi? Bu ka kaçakçıların işte ne bileyim korsan iş yapanların böyle bir e dolandırıcıların falan en mağdur olma potansiyeli en yüksek olanlar kalpazanlar. Tedavülden kaldırdılar. Her kere çok maliyetli. Elimizde 30 milyon euroluk 5 euro kaldı. Bilmiyorum dolandırıcının evet. mağduriyeti nasıl oluyor ama. bak altının fiyatının Taban yapması, Bak, evet. Pek çok kırk. Taban hızı, mı taban mı Fahir? Onu. B. Taban. Ee, yani taban yapması, pek çok kırk hızı da e, gerçekten mağdur etti. adam gitmiş mesela çünkü yeni evlenmişler ve evlendikten sonra ne yapmışlar? O gelen küçük şeyleri Altın keseleri. bozdurmuşlar. Hayır keseleri aynı mahalleye atmışlar. <gülüyor> bir farklı bir mahalleye atmaktansa. Çöpleri karıştıran kırkızlar da o bölgede yeni bir ev içinde olduğu belli. Hemen eve gidiyorlar hırkızlar çalıyorlar Hırızlar ama hırsızlar mı hırsızlar mı Fahir? <gülüyor> hırsızlar. hırsızlar doğru söylenir özür diliyorum hırsızlar çalıyorlar ne oluyor? mağdur taban. oluyorlar yani mağdur oldu adam hırsızlar anlıyor mu o kesenin hangi evden atıldığını o çok Tabii anlarlar bir süreyi var abi o çok kutusunda anlaşılır Çocuğusunda... en asından mahalleyi anlıyor Oktay yani mahalleyin <gülüyor> mesela burası ne mahallesi? <gülüyor> Çiğdem Mahallesi. Mahallesi. Sen geldin buraya. Kesin bulurlar abi. Çiğdem Mahallesi'nde kesin birinde altın var. Ama mesela Ayrancı'da oturuyorsun. çidan Mahallesi'nde altın, O zaman ne oluyor? Mahallesinde mahallesinde o zaman bulamıyorlar mı? mı yoksa Çiğdem Mahallesi'nden attılar diye mi? O zaman mi? kafaları karışıyor. Kafaları. Onu anlıyorlar mı yani? Anlarlar. Kafaları karışıyor. Anlarlar. Çünkü o bölgeye ait değil Mesela altın keselerinin üstüne bakılabilir. Mesela güvenlik caddesi yazıyor kesenin üstünde. Mesela. Büyük Hop. Oradan anlıyor ki. Ben yanlış yerde. O arıyorum. zaman sen mesela Ulus'ta altınları alıp mesela Ayrancı'daki çöpe atabilir misin Ayrancı'da oturuyorsan? Altınları çöpe atmıyoruz. Orada bir oh. hata olması. Ha, onun baştan söylensine ya? Keseleri, keseleri. On di kese. kese, on di kese. E, judge me. me. Hey abla ben getirdim <gülüyor> i̇stediğim, <gülüyor> istediğim noktaya getirdim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Merhaba dostlar, modern sabahlar devam ediyor sevgili insan severler. Gün içinde dolaşmaya devam ediyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor? Dünyayı dolaşıyoruz. Eşpleri evet. <gülüyor> yapıyoruz, takılar atıyoruz. Kadınlar, kadınlarımız nasıl kadınlarımız? Huysuz ve tatlı kadınlarımız. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre huysuz ve tatlı kadınlar yalnız ve yalnız. Sadece, ve sadece size özel yılın 10 günü hizmetinizde. E, yılın 365 gün olduğu hesaplanacak olursa ayda bir gün de iyi iyi iyi baya iyi yani baya baya iyi sadece yılda 10 gün kadar huysuz oluyorlar onun dışında tamamen e, o kadar tatlı oluyorlar ki o kadar olur huysuzluğu tetikleyen faktörleri sırayla sayalım bir ne bu sadece kadınlar erkekler. için geçerli olan bir şey ben mi? söylüyorum erkekler mi çok doğru erkekler ama erkeklerin nesi nesi erkeklerin hası mı hası ya da güzel bir deyimi var onun hasosu teşekkür ediyorum ee, erkeklerin hanımefendileri dinlememesi kötü hava fazla kilo maddi sıkıntı ve daha neler neler bunların hepsi sadece 10 gün yaşanıyor diğer, <gülüyor> günler... diğer günler bugün maddi sıkıntı yaşadım da yarın düzeleceğim koskoca birleşmiş <gülüyor> milletler bunu mu mi? araştırmış ya birleşmiş milletlere birleşik geçirdiğin... krallıkla birleşmiş milletler Birle... arasında birleşmiş Bayağı... milletler demedim birleşik krallık mı dedim birleşik Yo, krallık da... ama birleşik krallık Yok, Kim birleşik... ben de birleşik krallığım dedim. diye çıkıyor ya herkes Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Krallığıma özel özellikle şey yapmış. Bizim de adımız böyle birleşik, birleşik ne olabilir? Arap Emirlikleri olabilir mi? Olabilir. Yani ne bileyim ülkeye isim konurken hani bir araya gel Vallahi şöyle gene hakkını ödeyemezsin falan. Vallahi olabilir. <gülüyor> Yoksa debelenip dur. Ya. <gülüyor> Vallahi. Hakikaten. Yani olabilir demeseydi Vallahi derin sessizlik şey olacak. Şey gibi ya rahatlıkla uçurumdan atıyorsun. Nasıl olsa bir ama var. Hiç sormuyorsun bu <gülüyor> adam. Ne yer mi? ne ister durumu var mı? Var mı yok mu valla. E, bu arada yapılan araştırmada on kadından birinin çikolata yediği ortaya çıkıyor. Ya bu kadar yeni <gülüyor> zekalı araştırmalar yapılmaya devam ediyor. On kadından biri abi. çikolata yiyorsa bu çikolata endüstrisi iyi dayanıyor. Vallahi o Bu kadar az mı yeniyor çikolata? Batak olması lazım. O bir tane sıvı çikolata şey var ya. Kaşıkla. Kaşıkla yenen. Depresyon kaşık. döneminde kaşıkla yenilen. Depresyon dönemi. ...farklı dönemlerde... ...kavanozda olan mı? İster kavanozda. <gülüyor> İster sahanda... ...işter hep menzür diyorsun. ama me <gülüyor> me me emiyoruz... ...kaşıkla tüketiyoruz. Onun, e bu benim sandalyemden gelen kırılma sesiydi. Teşekkürler. Fahir <gülüyor> yayına son vermek zorunda sandalyesi kırıldığı için. Vallahi sandalyem kırıldı ya şu anda Bilmiyorum ne oldu? Vallahi son dakika o, gelişmesi olarak e, veriyorum Sandalyem kırıldı yani. O Bilmiyorum. zaman e, sandalyenin kırıldığına göre bir... E, dün ne güzel gidecektin Fahir. Doğum evine gidecektim Bak Ordu'ya gitseydin. Ben dün çünkü biliyorsun Afyon'a gittim. Hatırlar, ben niye ordu ya ordu gidiyorum ya? Ordu'da ne var? Orada festivali mi? Fatsa ilçesinde e, bir hastanede peş peşe 10 doğumda ee, dördü ikiz, 12 iki kız bebek dünyaya gelmiş. Bu da 105 milyonda bir olacak bir olasılıkmış. Bu nasıl hesaplandı? Ne yapıldığı Onu bilmiyorum. Belki okudukça anlarız. Başhekim şey demiş. Keşke 10 Ta tane doğum yapıldı, hep kız doğdu, o mu? <gülüyor> evet. Dördü i̇ki. de ikiz bunların. Evet, dördü ikiz olmak üzere 12 e, kız. Dördü ikiz. 4'lü ikiz mı arasak 8. ya? Emran Alıcı'yı arayalım. Ya 14 olması lazım ya. 10 doğum oldu. 12 kız diyor nasıl diyor ya? On tane diyor. de erkek oldu. Onda bu işin mucizesini <gülüyor> bozmamak hayır, için. Hayır hayır şöyle. Onları hemen çöpe attık. 4'lü <gülüyor> ikiz <4 'ü gülüyor> olursa 14 olur işte. 8 olur. 4 doğum. Aldı 10 doğum dendi. 4 doğum çıktı. Geri kaldı 6 doğum. Altı doğum. Altı, Altı, doğum 8, 8, da... 6 doğum. Işte. 6 14 bebek olması lazım. 14'te o bebek ne? o iki bebeği yazmamışlar. Bir dakika bir daha okuyalım. Ordu'nun Fatsa ilçesinde. Oktay bunu şey sınavına yazalım mı? Yusuf Yaz Emrah Bey'i arayalım işte. Ben onu diyorum ya. Hocam hatalı diye mi? Hayır Hatalı mi? soru nedir diye. Ha nedir diye. Soruyu anlamıyorum ama ardarda 12 bebeğin kız olması ve bunlar arasında iki ikiz bebek dünyaya gelme olasılığının iki ikiz, üç ikiz dediği yani iki ikizmiş. İki <gülüyor> ikiz. <gülüyor> Tamamen mantıklı. O Birer... zaman 4 geri kalan 8. Şey Çimşiş. çekiz bebek Ayakkabı çifti gibi düşündük biz ondan evet, evet. halbuki iki ikiz bebek dünyaya gelme olasılığı 105 milyonda birmiş o da gerçek aynı hastanede iki ikiz doğma olasılığı 105 milyonda bir miyim Hayır iki ikiz bebek artı ikisini e, kız, kız toplam... Düz bebek <gülüyor> düz, düz bebek mi Bu nasıl hesaplanıyor tek, ya? Tekiz bebek Bir dakika şimdi normal tekiz mi deniyor Ne deniyor Tek bebeğe? Tekil Tek çocuk Birey deniyor <gülüyor> Kardeşi varsa tek... <gülüyor> birey deniyor <gülüyor> Kardeş varsa <gülüyor> Abla deniyor. Aslında güzel ya. şey yazıyorlar aslında. Ya bebek Kayacan falan diye yazıyorlar ya Doğumda. Hmm. Çocuğun ismi yoktur falan diye. Evet. Anneyi babayı mahcup etmiyor. Orada Birey Kayacan yazsalar mesela. Ne birey diye canım. isim var ama. Birey diye isim mi var? Var tabii. Birey bey, birey hanım. Birey bey, birey hanım var. Pehey diye adam var ya. Hehey! Bir hey, galiba hem kadın hem erkek ismi değil mi birey? Birey hem yani erkek hem yani pehey kadın ismi. İlla hehey'i gibi. <gülüyor> ya. <gülüyor> ee, ben bir kere daha söyleyeyim mi hayret etmeniz için biraz hayret Ben 25 milyonda bir diyorum ya. Ne diyelim maşallah diyelim. Ben i̇smiyle şimdi... yaşasın. Tamam ismiyle. Kaç kilo dolmuşlar <gülüyor> Sağlıklı tamam. Onları. Abi 12 tane bebek hangi birini sayayım şimdi Ya bir şey sorabilir miyim arkadaşım? Buyurun. Vallahi bak arkadaşın noktasına getirdiğiniz bundan sonra söyleyeceğiniz her kelimeye lütfen dikkat edin ya. Bu neye göre hesaplanıyor ya ben matematik iyi kötü ya şimdi şöyle tamam var elimden aldırtmayın bana. Hayır sen sana şunu vereyim ben bilgi olarak sen onu hesaplarsın. Dünyada bir yılda kaç bebek doğuyor? 40. Öyle değil Milyon. ya sen onu olasılık olarak şey yapsana. İşte ben onu hesaplamışım. Ben 12 ile çarpacaksın 2 üstü 12 falan gibi bir şey olmuyor mu? 2 üstü 12'yi nerede getirdin Ege? 2 i̇ki ne? İkiz olduğu için mi? Hayır. Genelde 2 <gülüyor> üstü yapılır, yapılır şey ya ondan herhalde. Halbuki ya erkek ya kız olacak. Kız oldu. <gülüyor> İki çarpı ya erkek ya kız olacak iki dört değil Valla helal olsun zamanında iyi girmişsiniz bu üniversite. Böyle <gülüyor> gitmez mi? Kız erkek kaç olasılık var iki yaz iki kaç iki yaz üstte on iki yalnız Yaz bir şey söyleyeyim mi ben yani tamam olasılık konusunda çok zayıftım ben konularda. Allah'tan o Ben de Oran orantı da orantıda çok zayıftı Ses kitaplarında hep küçük olurdu olasılık Ben de Böyle logaritmanın ne olduğunu bugün itiraf ediyorum rahatlıkla Diplomamı evde zaten sakladım Kimse de geri alamaz Logaritmanın ne olduğunu ne işe yaradığını Hala anlıyor Logaritma çok kolay ben sana anlatayım sonra Log diye yazınca tamam da yani <gülüyor> Bir de Elen var Elen Elen logaritmanın tersi diğer Adamı zaten sınıftan atarlar Elini tamamen silmişim ben 99 milyon bebek doğuyormuş bir yılda, bir yılda da. Bir dakika, 99 milyon. Yaz kenarına gel. Yanlış işi mi Fahir? Bir dakika ya. E, bu, Evrensel cümle ben... 99 milyon. İkna oldum biraz. Ben. Yani o olasılık konusuna hakim olmamanda. Ya tamam ben ama... yazıyorum arkadaşım bak şöyle bir şey var bu arkadaşım matematikte. Dedi. Evet. Çünkü arkadaşım noktasında gittiğim Matematikte yazarak yazacaksın nokta. Yazarak dataları yazıyorum. Yazarak da dataları yazıyorum. Tamam, 99 ben... milyon bebe var. Tamam. Doğuyor. Evet. Yeni, yeni doğan ünitesinde toplam 99 milyon bebek var. Oha nasıl bir do, yeni doğan ünitesi o 99 milyon Bir hastane gibi düşünme. Bütün evrensel kümeyi düşünüyorsun. Ev gibi düşünüyorsun tamam. falan. 99 milyon bebeğimiz var. Tamam. Evet. Başka ben bende bir şey yok var yani <gülüyor> bu kadar mı? <gülüyor> Kaç kilo doğdular istersen onlar. Bir iki tane benim doğum anım var. Yani arkadaşlarım doğururken ki yaşadığım anılar. Bir bunlardan i̇şte senin Kaç yani bebeğin doğarken mesela Oktay sizden önce hastaneye gitmişti. Öyle bir anı var. Evet o, o da bir data. İşte <gülüyor> onlar onlar var yani. Şimdi ortalama bunlar üçer kilo doğsalar ki 3 iyi bir kilo. Tabii canım. Yalnız ben bebeklerin sadece kilogram olarak ölçülmesine karşıyım. Yok boylarını da vereceğim canım. Ha tamam o zaman. 3 kilodan doğacak olsalar bunlar... 49, 49 hesaplarına... santimde ortalama boy yaz Yok yarım metre yaz, yarım metre yaz. Tamam. Yaklaşık bebek ortalaması 50 santim olarak alınacaktır 50 santim olarak alınırsa Ayakta mı hayal edelim faer bebekleri Yatarak Yatarak pozisyonda. <gülüyor> bebekler. Bebe Çünkü <gülüyor> hepsi böyle yan yana 50 santim 99 milyon bebek hayal bebekleri edince ben bir şey tedirgin aldım şu anda oldum. Yan yana sıralarsak bunları Ayakta e Elini mı? bilmiyoruz da Elini bilmiyoruz ama boyunu biliyoruz Ne kadar eder ne kadar eder ben sana söyleyeyim ayakta mı buçuk. Lan <gülüyor> tamam, düşün. Yatra böyle ucucu mu? Yani birinin kafası 40, diğerinin ayaklarına mı geliyor? 1 milyon metre. Yani bunu Neyse, kilometreye çevir. Dünyanın etrafını döndürecek kadar bebek var. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yeni bir saat hepinizle günaydın bir kez daha sevgili salon severler isimlerle şakalarla karşınızdayız. Buyursunlar. Yani, ne yaptık, ne ettik? Konuşalım diye söylemiyorum bunu ama ee, bir ya, bizde bir şey var ya. Biz kaç sene oldu askerliğimizi yapalı? 10 sene, 10 sene evet. oldu değil mi? 10-15 sene, sene oldu. On sene Askerlik abi. anısı anlattık az önce biribimizi. Evet, doğru vallahi. Çok ayrıntılara girmeye gerek yok hiç. Yani. Bir de yayına taşımayalım onu ama yani bir bu da olarak kayıtları Herhalde geçsin. yeni başladığımız için ya yine, yine aralarda da ne yapacağımızı tam oturtamadık kafada. Üç espri kuralı oldu. Herkes bir ana anlattı. Ben hiç onu <gülüyor> evet, anlattım canım. Sen <gülüyor> kaçırmışsın. <gülüyor> Dikkatlerden kaç Seninki gene iyi diyerek. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet, <sandalyan> Hatırladım. Bir... <gülüyor> Şöyle bağlandı onu da söyleyeyim de. Radyosunu kapatmak isteyenler. Ee, Şimdiden yani, kapatsın. Kimle bilgi bilgi muhatap olduk. Aynı onu. devre aynı komutanlar olsa bir daha yaparım. <gülüyor> <gülüyor> bu laf acaba kime ait olmuş olabilir? Evet olasılık hesapları konusunda bize ulaşan dinleyicimiz olmadı mı? Olmadı. Demek olmadı. ki savas matematikçeniz de. Evet abi yani iki bu adam hatta çıktı söylediğim çok mantıklı diye gerçekten de mantıklı geliyor 2 üssü on iki 12, doğru cevap olacak. Ama orada ikizleri nasıl çarpıyorlar? 2 Bir 4 Bir yok. bebeğin ikiz olması bir bebeğin ikiz olma olasılığı yok da. Yok ikiz, bir ikiz olması Ne kaçtır olasılık? Ya işte 1 bölü 4 yaz. 3, kız erkektir 5tir Oktay. yani kaç oluyor? Erkek kız, kız kız, erkek erkek. Oho bu da hemen çaprazlamaya var. Ben bir tek bildiğim bu. Bir de okey kogweb sor bana onları bilirim ama log deyince lok kaçacak deyince delik abi. arıyor. Eee aradıysan ne güzel. Ee... Bu yurt dışında şey var ya. Ne? Bence Türkiye'de de lazım ona. Bir yaştan sonra tekrar ehliyet kontrolüne giriyorsun hani. Hmm. Gözün bozulduğun bilmem ne bilgilerin evet. şey olduğum falan diye. Hangi yaştan sonra? Bir yaştan sonra. 10 yılda birim ne öyle. Yani kaç yılında aldıysan ehliyeti... Hemen sizin yalnız 3 tane sonra falan diye bir şey yok. İşte 10 yılda bir müne kontrol. Diplomaları öyle bir şey yapsalar. Herkes üniversitesine gitse. Bölümünde bir genel diploma, genel bir diploma koruma sınavı diye bir şey olsa. Hmm. Herhalde ertesi yıl mı kaybederdik? Valla bilmiyorum ben herhalde ilkokul mezunu olarak kalırım Çünkü sadece üniversite diplomamı kaybetmek <gülüyor> kalmaz. Liseden patır, de çağırtık. Yemin ediyorum kreşten başlatırlardı bizi. Öyle bir şey olsa zaten mezun olamaya da bilirdik ya. Yani, yani o... O sınav olsa zaten bir sene sonra sınava gireceksin. Sen bunu şey yapman lazım. Son ders olması sana diploma vermemizi. Efendim tamam öyle bir kural yok zaten falan diye. Çünkü öyle alamazdık biz diplomayı daha en başından. Vallahi benim herhalde okul bilgilerimin en sağlamı taşırmadan boyama yeteneğim. Vallahi yani hangi derste? <gülüyor> Resim işi. Güzel boyama. Hiç taşırmıyor. Helal olsun. Var, Bu yani bütün diplomaları değil. Teknik Üniversitesi iyi bir üniversite. Gerçekten hani dünya klasmanında da bir şey de yaptığımız üç büyük hata var diyorlar. <gülüyor> Ve onlar hatayı... hala bünyemizde. <gülüyor> Ve bünyemizde barınıyorlar. Gitmediler gitsinler diye diploma evet. verdik demiş. <gülüyor> Gitmedi de Şey Gitmedi yapıyorlar ya, ya kapının önüne. a bir kapısının önüne şey koyuyorlar bize <gülüyor> Kap koyuyorlar ya yemin hani biz belki oraya Biz ondan mı bu kapıdan giriyoruz? Hep şey o girişte bu ya. O poğaçaları açıları bize koyuyorlar. Girmeyelim de hani oradan bir şey yapalım. Al git. Al, al da git diye. Ama maalesef işte bizim bünyede alışınca olmuyor, olmuyor. 100 yaşına kadar yaşarsak ne olur bebiler? Dalya deriz. Dalya deriz, değil mi? Başka ne de deriz? Dalya. Sadece dalya mı deriz? Altıma yaptım <gülüyor> diye de diyebiliriz. 100 yaşında diniciliğimiz varsa onları bundan ayrı tutuyorum bizleriz yani bunu hepimizle ayrı tutuyorum 2050 yılında insanlar 88 yıl 2100 yılında ise 100 yıl yaşayacak ama bir hesapla her yıl insan hayatına 3 ya, ay yıl katılıyor yaşayacaktır. her yıl 3 ay katılıyor yani neredeyse yılın dörtte birini cebimize kar olarak yani katıyoruz yani o yüzden sanki şöyle düşünün 4 yıl yaşayıp 3 yıl parası ödüyoruz gibi öyle hesaplayın kafanızda Kampanya mı? Dünya kampanyası. Ben hiç hesaplamayacaktım ama... <gülüyor> <gülüyor> yani sen <gülüyor> dedin diye hesaplayayım. Mesela... Orada orada ortalama alınıyor ya benim canımı sıkama Fahir. Şu... Birinin yaşadığı da sanki ben yaşamış gibi ay, ay, ay, evet, sayılıyor. Evet ya. Ben yaşamıyorum ki onu. Yaşamıyorum ya. Japonya'daki ya, ya, ya. adam 120'yi görmüş mesela. Evet oradan hop senin ortalaman 80, 80'de roketliyorsun. Niye? Efendim Japonya'daki Mikiyamo Cositifita o mesela şey yapmış 120'de Ama olmuş. Yani, oradan biliyorum. sizin dengenizi alındık. Ama şöyle bir şey var. Nasıl ki Çin'de bir e, kelebek kanat çırptığında <gülüyor> Kelebeksin Çin demene gerek yok. <gülüyor> yani uzak mesafe olsun dedi. Çin'de herkes zıplayınca. <gülüyor> ha doğru. Ama Çin'de <gülüyor> kelebek olduğunu da biliyoruz. Yemiyorlarsa şahit. Çünkü orada da lezzetli bir gıda olabilir yani. Çin'de yeniyorlar. Çin'de yenilenen adam bence kelebeği zannediyor. Çin'de çıtır, tavuğun çıtır. yenilmeyen tek kısmı kelebekmiş. Hadi, <gülüyor> hadi bakalım koyuyoruz. <buyur. gülüyor> hadi buyur buradan ye. Şimdi şu hesabı yapacağım. Mesela Ege kaç yaşında şu anda? 40, değil mi? Yalnız bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim. Ama ben saniye girdim. durdurdum fareyi, fark ettim. Yaş Ege. hesabına girdim. <gülüyor> yani bir 2 3 saniye durdu yani o hesaba girmeden. O demin ki tavuk kelebek. Üçlememle. <gülüyor> Buyurun, be, ye, şey Bence bak. güzel bir kitap ismi. Tavuk, kelebek, ve Ne ile ilgili kitabınız? Yaşort. Yes, <gülüyor> <gülüyor> Bu bir matematik kitabı. Evet. <gülüyor> Şimdi şöyle beyler hesaplamalısı yapıyoruz. <gülüyor> tamam ben kırkım. Sen kırk değilsin aslında. <gülüyor> Sen kırkılsın dedin diye kırkım diyorum uzatmayayım diye. Ama hayır ben sana kırksın diyorum <gülüyor> ama ben sana neden kırksın diyorum. Çünkü sen 40 olduğunu zannediyorsun. Halbuki bu hesaplamaya göre 60'sın. 30'sun. 30 yaşındasın. Neden? 4'e 3 kuralı tam direkt sende ödüyor. Mesela ben 42 gözüküm. Hayır daha önce vermediğim bilgiler var mı yoksa ben mi dinlemedim seni? 4'e 3 kuralından bahsetmek istiyorum. <gülüyor> 4 yıl yaşıyorsun 3 yıl ödüyorsun kuralı. <gülüyor> tamam mı? 4 yıl yaşıyorsun 3 yıl yaşlanıyorsun diye sen şey yap. Mesela, Anladım, mesela tamam. ben kaç yaşındayım? 42. Hayır 33 yaşındayım ben. 3 12. O zaman ben şimdi mesela 40'a giriyorum diye deri pantolon sipariş vermiştim. Rahat. Onu 10 yıl daha ertelediğim mi giyecek miyim yani? Ben 33 olmuyorum ya. Bir dakika. 30, 10. Ben onu hesaplamaya çalışıyorum. 10 oradan. 33'ten biraz daha az. 33. 33'ten gün almış. 33'ten gün almış gibiyim. Yani bu gidişle vallahi. Sen nasıl 42'den sen ya? Küpe takıp deri pantolonu giyeceğim. Bana onu bir söyler misiniz? Ben sana söylüyorum. sen tarihini söyleyeceğim. Şimdi bakın. Şöyle 1840'dan deri her yıl insanoğlunun ömrüne 3 ay ekleniyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Yazdık mı? Not aldık mı arkadaşlar? Aldık. Bir yıl kaç ay? Bir daha en öne oturmayacağım ben ya. <gülüyor> Şimdi gözüme gözüme bakıp benden ona istiyor. Bir Anlamadım yıl kaç ay arkadaşım? Ona. Bir yıl mı? 12 mi? <gülüyor> Ortalama 10-12 ay. 12 ay. <gülüyor> 12, ay. E, 12 ay 4'te 3'ünü yazılır. Aaa bak kere. orada hatayı nerede yaptım? Bak hatayı ben en başında yaptım. Onu ya. da diyeceğini <gülüyor> o kadar iyi biliyordu ki dinleyicilerimizde. <gülüyor> hatayı ben en başında. Nerede başı... yaptın en başında? Ne Şöyle, yaptın? şimdi on, 4 al 3 öde değil bu. Ne? 12 ay yaşıyorsun 3 ayda bonus veriyor. Aslında %20 gibi bir şeyimiz var. Üstüne mi biliyor yani? %20 düşüreceğiz. Mesela bu adam 40'sa 30 dedim ben düzeltiyorum diyorum burada 32 yaşında. Tamam mı? Oktay. Evet. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Bu durumda ee, bayağı iyi. Zeyimi <gülüyor> <anladım. gülüyor> nasıl buldu ben onu anlamadım. Ona Şimdi, çok ikna oluyor ben Uzmanlar de... buradan hareketle, Hı. herhalde burada uzman ben alıyorum. Yani şu anda uzman <gülüyor> pozisyonundaki açığı ben kapatıyorum. Çünkü gazete senin önünde. Gazete de benim önünde. Bütün hesaplarda kafamda. 2050 yılında insanların 88 yıl Yaşaması. Buna bir itiraz Kesin olan. Gözüyle yani <gülüyor> Kesin ben. gözüyle bakıyorsun yani Kesin gözüyle bakıyoruz. Ki benim iddiam vardı bundan yıllar önce. Evet. 96 gibi gerçekten. O zaman biz 2050'yi rahat göreceğiz yani hesabına göre sen. Bir kaza bela olmazsa Ege'ciğim inşallah. Kazanılmış hak mı oluyor mesela 1976'da doğmuş bir adam. 2050 yoksa 2050'de doğanlardan itibaren mi o? Hayır. Şey, sen hedef... yanlış anlıyor bu işin uzman olduğu için. Estağfurullah. Biz hedef 2050 mottosuyla yola çıktık. Tamam. Hedef 2050. 2000'den önce doğanların alayı öldü. Hayır canım ne? serbest. Serbest yani. Serbest. Serbest. <gülüyor> desen, <gülüyor> ne demek bizimle <yiymiş, gülüyor> <mi> yiyoruz. <gülüyor> Biz yere gidebilir miyiz? Bugün yayından sonra mesela. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. O mu? <gülüyor> serbest dedim. Bunu aslında Ali Tezel'e sormak lazım. Onun yatırılmamış şeyi. <gülüyor> şey, prim, e, şeyi ödeme gün, söyleme, mi ödeme gün sonra. sayısını yaparsak bence 60-65 gibi emekliliğiniz kesin gözüyle bakıyorum. Benim hesaplarıma göre. Askerliği de buna dahil edersek. Ben emekliliği sormuyorum. Efendim, Yaşama şeyi olarak kafam soruyorum. Kafam çok karıştı benim de ya. Çok fazla data girdiniz, valla ısıttırdınız. Neyse. Şöyle mi, yani primlerinle eksik yatırmış olanlar ölecek, diğerleri <gülüyor> yaşayacak mı? Ondan mı Ali e gideceğiz? Galiba bu, benim anladığım da bu. Buradan bu çıkıyor. Ve ileriki yıllarda çünkü hepimizin neye ihtiyacı olacak? Bir, su, bir yerden bir Mayıs'a... Mayıs'a <gülüyor> ihtiyacım. Biraz maaş'a biraz da suya arkadaşımızın dediği gibi. Çünkü su. insan Mayıs'ız bir ay yaşayabilir <gülüyor> ama susuz sadece dört gün yaşayabilir. Yani bu hesaplamalardan her şey açıkta. Ee, dolayısıyla ileriki yıllar hiç de zannettiğiniz kadar sempatik olmayabilir. <gülüyor> ne yorulduk ya. <gülüyor> vallahi ya ben de yoruldum ha. Yalan söylemeyin vallahi şu anda ben de yoruldum. Ben bir şey sorabilir miyim Fahir? Tek bir soru hakkınız var. Çok memnun olurum. Zaten tek bir cevap alacağımı umarım. Dörtte üç mü... Ödeme şeyimiz yoksa yüzde yirmi üstüne mi ekleniyor? Yüzde yirmi üstüne ekleniyor hocam. O son mu? O, o son. Son. Dörtte üç yanlış mıymış? Yok sen? yanlış değil. Mesela önümüzde Bak sen işte onu demesen, <gülüyor> <gülüyor> yanlış deseydin örneklerle kapanca. anlatıyorum. Mesela sen şimdi iyi kötü 39 yaşında bir adamsın. Ama dolu dolu yaşamış. Onu Ama da şey ki. yapalım. Kaliteli bir yaşam. Tamam. 38 39. 39. Takip diyelim asırsın. ki diyelim ki senin önünde daha uzun yıllar var. Uzun yıllar var. Hiç moralini bozma. 40 yıl daha yaşayacaksın. Tamam mı? Tamam. Sen bir ben, bu kadar daha diye Yani düşünürsem. bir bu kadardan hatta biraz da fazlası var. Elimizi bol alıştırdık. Halbiksin, Kötümser yani. yaklaşıyorsun sen. Ha, bir 40 yıl daha var tamam. Hayır bir 40 yıl daha yok. Artı, artı üstüne ne ekliyoruz? İşte onu soruyorum. İşte yüzde beş ekliyorsun yani. Kırkın mı? Kırkın üstüne yüzde beş ekliyorsun. Ne oldu? Bir 10 yılda oradan bonus geldi. Elli yıl geldi. Elli yıl Bugün oldu. mi oldu bu <gülüyor> yoksa? Yani yok. şimdi az önce oldu. 1840'tan sonra doğduğumuz için çok avantajlıyız mı? Bayağı avantajlıyız, bayağı avantajlıyız. 8 oluyor da Fire 40'ın %20'si. 25-25, ben dedim ya 12'ye, 12 aya 12 3 ay veriyorlar. Bak demin benim sorduğum soruydu o %20'yi nereden bulduk? %20 %20 %25'miş. O totalde 15 ayın, 15 ayın e, şeyi, 3 Sanırım. ayı hesapladığında %20, 12 ay bazında artı bonusu olarak hesaplarsan öyle. Kafanızı karıştırmayın bunları çok yakında daha da detaylı olarak dersiniz. Şey görelim olur. ya. ben. Onu diyorum En güzelini söyledim be Oktay Ay, Biraz eski şarkı dinleyelim de Neşimizi bulalım Sevgi'nin dinleyeceğiz. TATU Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radio Modern Sabahlar devam ediyor Sevgili Sanatseverler 9.32 oldu saatimiz Bir günü daha bitiriyoruz Yavaş yavaş ve gündeme Takip ediyoruz bir taraftan da Oktay Bey haberler Efendim? sizde e, Valla haberler e, şimdi bir özel gösterimiz var biliyorsunuz Hı -hı. E, ona Ekolayzer evet ona özel e, davetiyeler vereceğiz ne zaman e, 104. radyo özel gösterimi ne zaman ne zaman ne zaman? Önüne bakarsan ne zaman? Ne zaman? Olabilir. Ne zaman? 104. radyo otu 26 Eylül'de. 26 Eylül'de yani. Yani Fahir'in doğum gününden doğum hemen doğum. sonra kapalı yani, hesaplar. Evet cuma günü değil mi? Çok manidar yani Fahir'in doğum gününden hemen önce de olduğumuz şu günlerde Fahir'in doğum doğu, gününden hemen sonra. Ha, 26 Eylül'de gündeme ben de diyorum cuma günü hiç olmaz özel gösterim. 25'indeymiş yani günü. Yani failin doğum, doğum gününde. gününde. O da saçma oldu. Çünkü şeyince failin doğum gününden önce yazılıyoruz zaten. <zor olmasın gülüyor> <yani. 105 gülüyor> milyonda bir gerçekleşen bir olay. Şöyle söyleyip buradan tüm dinleyicilerimize illaki herkes bana hediye alacak diye bir kaydı yok. Bu kez de ben hediye veriyorum evet, doğum gününe. Evet çok günümde. güzel iPhone 6 ay, ağzımdan kaçtı. Ay, ama Ege ya. 10 dinleyicimize iPhone 6 e, ve e, iOS 8 işletim sürüm sistemiyle beraber. <gülüyor> sınırsız sayıda <soyu> dinleyicimize <gülüyor> de, de onu yüklüyoruz. Onu yükleme imkanı. 20 dinleyicimize diyor. de şarj. Ve onlara da sınırsız şarj. Çok güzelmiş ya oğlum. Yani bu ben herhalde ben çok üçüncüden etkilendim. Ben daha fazla yani Apple'ın sahibi olsam daha fazla veremezdim herhalde. Ya ben bu arada bir sürprizi daha bozacağım da hadi şu Oktay'a şey yapalım ya. Ney? Hakikaten Oktay Benim doğum günüm değil Faire yapacağız sürprizleri. Yok biz bunu yarın için düşünmüştük ama. Ne yapacaksınız? Sen bir gözünü bağlar mısın? Valla yani Oktay ciddi ya. söylüyorum. Bir sürprizi daha bozacağım. E şakası ama. falansa hiç şey yapamam ama. Yok canım zaten yani karşı Aramızda olsun. Olsun. Kapı sesinden anlarsın geldiğimizi. <Gülüyor> Ne, yani şey ne yapacak? yapacaksınız ya? Abi bir gözünü bağlı. Neyle bağlayayım abi? Gazete var burada. Gazeteyle mi bağlayayım? Yanda siyah eşarp var. O eşarp var. Aa! Kalife. Ne? Yo yo diğer orada eşarp var ya eşarplar. Gördüm ya. gördüm a dedim dikkat <gülüyor> edin sen. Askıdaki eşarplardan bahsediyorum. Aa! O değil o kirli. Ne zaman koydunuz bunları buraya ya? Hiç abi yok. kirli eşarp temiz, temiz. eşarp. Temiz temiz kokla. Oh. Yağ kokuyor Mis değil mi? Mis gibi ipek kokuyor ya. Mis gibi ipek kokusu mu? Oktay Bey. Ben doku, doku kokusu alırım, doku kokusu. Vallahi. Mesela sanki bir orlon kokabilirdi e, ama. Nis... E, siyah abi. abi görmemen için. Görmemin için Bu da sana bir sürprizimiz. Bir Allah aşkına ya. Oku. Ne yapayım bunu abi? Gözüne bağla abi. İster ya. ister gözüne bağla. Sen bandana gibi bağla hep bağladığın gibi. Ondan sonra biraz gözüne kadar indir. Yok canım tamamen gözünden şey yapsın. <gülüyor> Kendi kendine bağlayabilir misin? yoksa Bağladım, Bağlamak canım için da, ama... postes arkadaşlarımızı gönderelim mi? <gülüyor> Yok ya. Aa, abi, bağlarım bakayım. ben de. Bugün Yalnız bağlayınca aynı mi? şarkıcı Altaya benzeden. Bandana ya, gibi yapınca. Saçlar açıldı ya ondan. Abi Yalnız bak. şu anda hiçbir şey görmüyorum. Tamam zaten istediğimiz bu kaç... oydu. Oktay bu kaç? Gırh mı? Gırh mı? Görmedi. O görmüyor. zaman fine. çünkü normalde sinirlenirdi böyle bir e, sevgi dinçlersi diye hani şey olsun görüp görmediğini oktayedir. Bir dakika bir açacağım ben şu anda. Bir de, niye? niye açıyorsun ya? Ne yapıyorsunuz abi çok merak ediyorum. Abi kapat ya. Sen ya. Kapat ya sürprizi Allah bozma. Allah Allah sürprizi bozma. Tamam kapatıyorum. Ay, tamam getirmiştir Ömerler. Kapatıyorum ama. Ömer, hiç açmayacağım mı? Getir getir. Hiç açma. Hiç artık. açma. Ya bir, Allah Allah 40 yılın başı bir sürpriz. Tamam abi tamam kapattım. kapattım tamam Allah kapattım gözlerimi kapattım. Noktalar görüyorum şu anda. Uçmaz değil mi o? Yok yok uçmaz. Ne o ya? Ben onun şeylerini aldım ya, kestim zaten. Ay kestim dedim. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ne Oktay bir şey sor şimdi. Açayım mı? Ha, Gözlerimi açma. açayım mı? Aç mı? Bir şey sor. E, soruyorum işte. Gözlerimi açabilir miyim? Açmayayım mı? Çok merak bayak... ettim. <gülüyor> Fahir. Bir daha sor. <gülüyor> Fahir mi? Aşk olsun Oktay ya. Benim sesim öyle mi? Sor bir daha ya. Bir daha sorum. Mesela ben kimim diye sor. Ben kimim? Babacım. <gülüyor> ne bu ya? Anladın mı ne olduğunu? Hayır hiç anlamadım abi. Fahri sen mi yapıyorsun? Ya ben yapmıyorum istiyorsan aynı anda konuşayım Allah Allah bu da konuş bir bakayım ben aynı şey söyleyeceğim. İhale bana Babacığım. kaldı. Gördüm aynı anda konuştuk. İstersen ben. Abi elinizin altında, altında bilgisayar var o bilgisayarla mı yapıyorsunuz? Ya stüdyoda papağan besliyoruz sana sürpriz. Didem evde beslemeni izin vermesin. Şaka yapıyorsunuz. Vermiyor papağan diye. mı aldınız? Papan aldık ama gözlerini açma. Aç mı? Açma açma. Babacığım! Yalnız istediğim... şey işte radyonun kalorifer kısmında büyütüldüğü için orada rahat uçabiliyor çünkü. Bir dakika. Abi şu anda çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçekten stüdyoda papan mı var şu anda? Evet hakikaten. Bundan sonra da hep programımızda olacak. Azı da Cano. <gülüyor> Bundan sonra ona bir köşe... O zaman de... ismi Cano olduğuna göre... Hayır çok özür dilerim. Büyük olanlardan mı? Kafası fıkfık fık edenlerden mi? Tabii canım. Şu anda dans ediyor mesela bak. Aynı Hadi Aynı bak bak. bak, bak. Ya Allah... ben de görmek istiyorum. Hayır sen görür. Nazar değer dedi. Veteriner. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> veteriner nazarla mı açıkladı? Oktay şimdi biz e, papağana senin istediğin kelimeler öğreteceğiz. Sana her gün sürpriz olsun diye. Her gün bir kelime. Peki Ama... bir şey soracağım. Bu papağanın adı var mı? Cano. Cano. Ee, peki yeri var mı? Biz yeri de. Bana dergi. mı aldınız? Sen, sana aldık ama eve götürme Didem keser. <gülüyor> <gülüyor> oha. Sonra... <gülüyor> oha. O Didemciğim bu tavuk da çok güzelmiş ne o cano der. Ondan sonra hani yıpranırsın diye. Radyoda mı kalacak yani? Radyoda. Radyoda kalacak, hani? kalacak ama senin nefsini de köreltecek. <gülüyor> Ne yani canını çok merak ediyorum papağanın. Ee, yani ama işte senin nefsini köreltmek üzere böyle bir şey aldım <gülüyor> Anladım. Ya yurt dışına giden bir aile vardı papağanları. Ondan var. mı getirdin Haha onların. Pasap babancım. Bak heyecanlanınca kanam çıktı. <gülüyor> ya siz bak bir şey diyeceğim ya. Ne diyeceksin abi? Açmak istiyorum gözlerimi çok bence, merak ediyorum. Hayır, Re renkleri sesin, ne? Sesindeki şüpheci tavır bir şey söyleyeceğim Oktay. Sesindeki Hı -hı. şüpheci tavır gerçekten beni derinden yazdı. Seni de yaraladı mı Ege? Beni yaraladı çünkü yani sürprizimize hiç teşekkür daha duymadım. Abi şu anda şaşkınım yani çok teşekkür ederim de gerçekten beni çok mutlu ettiniz ama e, görmek istiyorum ben Cano'yu. Ya, ama görünce bir esprisi yok. Bence bir zaman içerisinde şey yap yani O zaman olarak... duymak istiyorum. <Gülüyor> Babacım! Bak gördün mü? Başka bir kelime bilmiyor mu? Yok onu. Abi ona yavaş yavaş öğreteceğiz. Tek bildiği kelime bu şu anda. Ee, bu yaşlı da bir papağan. 35 cano, yaşında. Cano. Cano. Babacım! Benim adım ne? Cici kuş. Aa bir kelime daha. Bir kelime abi. daha ne ara öğrendi Cici kuş diye? Hiç? Abi sen içeride seviyordun Cici kuş diye babamı Aa, da öğrendin. Aa onu. şu anda o kadar mutluyum ki <gülüyor> ağlamak <gülüyor> istiyorsun değil mi o, Oktay? Yani şu anda gözlerimi açmak istiyorum. Sonra da ağlamak istiyorum. O zaman şöyle yapalım istersen biz papağanı kaldıralım. Ya kaldırmayın lütfen biraz daha dursun. Hayır kabloları kemirir Döver dedi. Ya mi? bir şey yapma lütfen kaldırmayın Fahir Al al al al. Ver abi sen de şunu. Ya Uf. açabilirsin şimdi artık. Aç aç. Açabilirsin. Şimdi cik. açabilirsin gözünü. Böyle bir dünyaya bakmak <gülüyor> istemiyorum. Ya bak aç ya. İnanmıyorsun al bak tüyleri burada. Al al bak abi. Tamam abi açtım Bak tüylerine. Abi resmen tü... niye tüylünü yoldunuz ya İyi olmadık abi Yok. dökülüyor Ben bir gideyim gelin mi bir Hayır, bir sen şey da gideyim ya. Gelin. Twitter'dan sor istersen dinleyicilerimize Papağanınız olsa ilk hangi kelimeyi öğretirdiniz diye Şanslı bir dinleyicimize de Hatta iki dinleyicimize Equalizer'ın özel gösterimine davetiye verelim Senin o Equalizer diyen dillerin iyisi nerege Filmde acaba bir yerde Equalizer diyor mu ben şimdi ihtimalle özel gösterime gidemeyeceğim. Dinleyicilerimizden bir tanesi şey yapsın. Bu işi kim yapar? Bu işi yapsa yapsa. Equalizer yapar diyor mu bir yerde? Ben de onu şey diye düşünüyordum. Ben filmde ya. filmin ismi geçtiği zaman çok şey oluyorum. Equalizer'cı geldi diye düşünüyordum. Equalizer! Equalizer! Bak mesela... Hep espri, hep şaka yapıyorsunuz ya. Ben şu anda canı canının merakı içerisindesin ama merak etme. O şu anda mesaimde devam ettiği için... <gülüyor> İşimi de aksatamıyorum. dışarı Her çıkamıyorum. Her şeyi böyle düşündük zaten. Evet. Stüdyodan çıkamayacağım bir anda bunu yaptık. Bir Senin, papağan Yani anınız, en savunmasız anında yakaladık o kadar. Bir papağanınız olsa ne, ne soruyoruz? Onu İngilizceye de kıp, yazabilir misin? Bir, if you have... if you have Bir papağanınız olsa ilk hangi kelimeyi öğretirdiniz? What would you like to... What would you like to... Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tıraşım Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Twitter'dan gelen cevaplara bakacağız şimdi. Okteye yaptığımız sürpriz, Canoyu stüdyoya getirdik. Canlı yayında bir ilk gerçekleşti ve stüdyoya papan getirdik ve papanımız bundan sonra bizimle birlikte olacak. Ve papanınız olsa ilk hangi kelimeyi öğretirdiniz diye sorduk size Twitter'dan. Şimdi pek çok cevap var onlara bakacağız ama ben. Ee... Twitter'dan yazdıktan sonra hemen dışarıya çıktım. Hı hı. Ömer yukarı götürmüş papanı. Evet. Siz ona öyle mi ettiniz abi? Bir süre görmenizi istemiyoruz çünkü alışıyorsun. Sen duygusal bir bağ kuruyorsun. Evet abi, mi? ben zaten gözlerim kapalıyken kurdum can öyle duygusal. Yarın ama. mesela şey yaparız. Çekirdek verirsin. Yarın artık elinden şey yedirirsin. Yarın göreceğim değil mi? Yarın yüz görünmüyor alman mı? lazım. <gülüyor> yani atıştırmak falan gibi. Ya yani ben kesin onun da sözünü vermiyorum. Sen bakalım bu konuda ne kadar gerçekçisin. Ee, ne kadar samimisin çünkü papan da sana bağlanacak sen eğer bir hevesse papan da benim kaybedecek vaktim yani yok bir heves dediğin gelip geçici bir hevesten bahsediyorsun Tabii. herhalde yani. çünkü heves bazen o e, kadar papağan da, bitti hani bana e, maymun getirin e, diyecek misin demeyecek misin Aa, bunu bunu iyi yani. ya. bu iyi değilmiş ben kedi alayım en iyisi falan noktasına geleceksen hiç şey yapmayalım diye sana ilk başta bunu yapıyoruz yani yani ne kadar iyi. kabul etmek istemesen de papanın da duyguları var çünkü Papağan 3 yaşında bir çocuk duygusallığına sahip. Hı hı. Ve hiç büyümeyen. Teşekkür ederim. Bu Hakan Altun'un şarkısındaki gibi. Hep aklında okuyoruz. <gülüyor> Onu bir daha alalım Hakan Altun'un şarkısını. Sen hiç büyümeyen bir bebeksin. Bebeksin. Şimdi Twitter'dan e, dinleyicilerimiz Papağan'ı... Doğru oku doğru. Twitter diye okunlar. Twitter, çok Twitter yazılır. Türkçemizi Twitter okunlar. Twitter yazılır. Twitter okunlar. Mesela Equalizer, equalizer yazılır. Equalizer. Equalizer. Valla Papağan'a Cano'ya öğretilmesini istediği kelimeler dinleyicilerimizin Sırayla ama bunların en çok tek bir fikirde buluşmuşlar gibi dinleyicilerimiz. Ege senin söylediğin gibi Equalizer. Herkes Equalizer mı? Evet istiyor? ama senin söylediğin gibi Equalizer falan değil. Bir söyler misin ben tam şeyi? Equalizer. Buradayım. Ama sen o kadar şeydim. Equalizer falan daha böyle farklı bir tonlamam vardı. Mesela, equalizer. 104. Radyo Özel Gösterimi Perşembe günü falan diyor. 104. Öğretelim. Radyo Özel Gösterimi Equalizer diyorlar. İşte bu. Yani bu. Bunu, bunu yani istiyorlar. Buna yakın. Evet bunu. Equalizer öğretin diye. Ersin Bey demiş. Pek çok dinleyicimiz demiş. Aslında Dur Equalizer. Yani mesela bunu bir papağan söyleyecek olsanız nasıl söyler? Equalizer! Aa işte sen yap, sen yapıyordun değil mi Fahir Abi deminki sesle ne alakası var? Ben az doğru, yap. Yap. Sonuçta ben taklitçi bir insanım, mugalit yapım var ama taklit hani... eder. Da... Bir dakika, papağan da taklitçi. Ama benim gözüm açıktı ve stüdyo papağan girdiğini gördüm. Evet. Yani... Gördün mü? Tabii canım, bana güven yani. yani... Sana güveniyorum. Ona güvenmiyorsan bana güven. Bana mı güvenmiyorsun ya? Sana Hayır. da güveniyorum da ikinize birden güvenmiyorum. Şöyle bir şey. Aynen aynı de anda. gözüm bağlı olsaydı ve Fahir deseydi stüdyoya papağan getirdim. Tamam, o zaman şüphe edebildik Fahiirden ikimiz birden ama benim de gözüm açıldı. Ben papağı gördüm, Yani, yani artık Ege'nin gözü açıldı. Öyle söyleyeyim sana, Ege'nin gözü açıldı. Ee, o, sonra çem, Cevaplara bakalım. Daha Hoca demiş ki, çemçük öğretirdim demiş papağana. Güzel olabilir aslında. Allah bence. De. Ama papağın kendi ağzı da çemçük olduğundan kimseye çemçük demesi papağanın mantıklı. Papağan'ın niye ağzı çemçük canım? Hiç de çemçük değil. E, Gagayı düşün. Bak Diğer ya. kuşların güzel güzel. Mesela serçe'nin gagasını düşün, şekilli onun tam çemçük. Ha aşağıya doğru hmm. kalkma bence kuşta çemçuk ağzı mı oluyor? Tabi canım. Maalesef. Sen hayvanlar dünyasından papağanı seçtin ve en çemçuk ağzlı hayvanı seçtin. <gülüyor> bence bir hayvanın ağzı çemçuk yapan ne konuştuğudur. Doğru. Ağzının şekli değil. Alman orası disiplini da, orası demiş da, Orası da öyle. Orası da öyle. Alman disiplini e, demiş ki dinleyicimiz. E, kendimin de söylerken büyük haz aldığım bomba ama NVB olacak yani bomba değil de ve bilmum nmlik kombinasyonlar. Aslında şey dedirtebiliriz yani bombardı şeklinde geliyor. O da uzun ya. Bayağı bir zaman alır onu Kaç kelime söyleyebiliyor yani Küf, küfürler, var. Ee, küfürler, küfürler var. Teşekkür ediyorum. var. Ama küfürler doğrusu da o ya. Bize galiba o da. Ya yok yo, bize edinmemiş canım. Ne mi? Aa, Irmak Hanım şey demiş. Ne demiş? E, dedeye sahip çıkalım'daki eee dedeye sahip çıkalım tonlamasında Dedeciğim, dedeciğim. Aa, doğru ya. O baba dede olmuştur artık. Tabi doğru. Doğru aslında. Ondan sonra bakayım başka ne var. Zeynep Hanım ne demiş? İnşallah canım. Yeah. O da güzel. güzel bir şey. Bir de o kullanışlı yani mesela bir şeyler konuşurken arada papağan inşallah canım e, geldi. Senin mesela. de çok güzel e, aslında taklit yeteneği en kuvvetlimiz sensin aramızda yani bu aşikar yani bunu kabul ediyoruz. Seni o kadar üst bir level'a koyuyorum ki çıtayı o kadar yükselttin ki biz sadece altından bakıp seni alkışlayabiliriz. Yani bana taklit makinesi diyebilirsiniz. Evet sen bir taklit makinesisin e, acaba şeyleri yapabilir misin? Hani bir dinleyicilerimizin burada söyledikleri şeyleri bir papağanda söyletecek olsak neler olurdu acaba şöyle kafamızda canlansın birebir. Mesela çemşi Ya yani Mesela Çemçük'le başlayalım. Çemçük. Ya papan söyleyecek diyorum. Tamam işte papan taklidim benim bu. Biraz şey yapalım mı bakalım mı <gülüyor> dinleyicilerimizin herhalde? <gülüyor> evet bakalım. Ayşegül Hanım yanılmıyorsam demiş ki efendim ama iki vurguyla biri pardon gibi bir efendim. Diğeri bir saygı ifadesi olarak efendim. efendim. Çok güzel. Mesela, Tek kelimeyle şöyle, iki vurgu. Aynen öyle. efendim size ne yaptırayım da ki efendimle. Başınızı şişirmeyeyim efendim. Arasındaki o ince çizgide. Başınızı şişirmeyeyim efendim. <gülüyor> Ee, Salih Bey de peki babacım bak ne kadar mobili. O da güzel Bayağı. zaten yani Babacım cepte evet Üstüne bir de peki ekleyeceğiz ki bence Papağın için kolay bir kelime hmm. Dilem Hanım eyvallah baboli demiş Ona öğretirdim demiş su yem Verdiğinde mesela e, ha, Güzel eyvallah, Ondan sonra su. hayvanla şey, Arandaki bağı kuvvetlendiren bir şey Hı -hı. Teşekkür eden hayvan var mı hiç Teşekkür yani, eden yok. hayvan var tabi canım İnsan teşekkür eden hayvandır çok güzel söyledin. <gülüyor> çok güzelmiş. İrem Hanım e, ne dedirtmiş? Ne dedirtmiş? İsmini söyletmiş. İremer. İremer desin yeter. E, nasılsa alt harfi desin bir zahmet. Yani Aa o... İremer şey yapıyor mu acaba ya? Kendiyle Ta tavır çeliş... mı? Kendiyle çelişkiye düştüğünde İremer İremere karşı diye espri yapıyor. <gülüyor> Sanırım çok sıklıkla kendiyle çelişkiye düşmemeye çalışıyor. <gülüyor> Dilek Hanım demiş ki ee, suskunluğum asaletimdendir. dedi. demiş. Evet. Çok güzel bir papanın özellikle cano'ya bence çok yakışır. çok yakışır. Ben hiç taraf. görmedim canoyu çünkü asil hayvan. Hı hı. Mehmet ee... Bey şey demiş yeni Türkiye. <gülüyor> yani tabi bir ilerleye aslında bir kelime öğretmeye çalışıyoruz ama bunlar tabi biraz daha kompleks. Ya aslında bir şöyle bir durumu da var yeni Türkiye diyen bir papan çok özgün bir şey değil ama. Pek çok şeyi de Federler Durumu da açıklıyor ya, Aa bu nasıl olur? Gelin Türkiye Diyen bir papanla Her şey açıklanmış oluyor Özellikle şaşırdığın durumlarda Old student Demiş ki Ya he he Ya ben o lafı pek beğenmiyorum ya bu espriyi Böyle yani. bir la Şey mi var? he Öyle öyleymiş Ya he he diye Şey var ya He Ondan sonra ama ben... bir de papağandan duyabılım derseniz tabii ki öğretiriz. Yani tabii ki bu sonuçta bu gelenler en güzel şekilde değerlendirilir. Tabii İnşallah unuturuz. çabuk öğreniyordur Ben şimdi yayından sonra bunları bir gün sen bir gün ben öğretelim bari. Yani Ben bizim papağanın özelliği zeki ama çalışmıyor. Hı -hı. Yani zekası yerinde. Bir papağanla ben de göre bir baya... gün öğreteyim mi? Mesela evet. haftada bir gün. Onu o şekil yapamıyoruz da, Oktay hafızada bir günde ben ben öğreteyim ya hep gözüm kapalı mı olacak çok vallahi çok tamam pazar günleri sana bırakıyorum tamam gözün kapalı öğretebilirsin Değil mi? evet Ondan yani görmemek kaydıyla çünkü Oktay senin görsel hafızan çok kuvvetli ve ne olur bu, yani duygusal zekanın önüne geçmesini istemiyorum görsel hafızanın <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir şey <gülüyor> Hiç itiraz <gülüyor> edemeyeceğim bir şey söylüyorlar Ben, söylüyor adam ben de aynen katılıyorum. Yani... Görsel hafızanın duygusal zekanın ötesine geçmesini istemiyorum Oktay. Yani, Berkay tamam Bey bizi lütfen <gülüyor> anla artık. <gülüyor> <gülüyor> Berkay Bey demiş ki katil babacığım ve halil pazarlama. Aa çok güzel valla. Nostalji. Nosta Nostalji nostaljik görünümlü papağanımızı sizlere armağan ediyoruz. Ondan sonra Önder Bey associated press demiş. Oo, daha da nostaljik <gülüyor> olacak o kadara çekti <gülüyor> Limit'i Ondan sonra İrem Hanım, asla kendimle Çelişkiye düşmem demiş Ama üçüncü kişinin ağzından yazmış bunu Çelişkiye düşmez diyerek <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bakıyorum başka e, Neler var neler oluyor, Bizimkilerdeki ne? şeyin adı neydi ya Papanın? Hmm. Cano Değil değil şey Eee Vallahi bilen dinleyicimiz Maşuk, maşuk diye yazmış Berkay dedim Maşuk olabilir? ismi miydi? Tabii, tabii maşuk. maşuk demişti. Tabii tabii Maşuk Maşuk doğru Maşuk. Maşuk muydu? Maşuk vallahi Maşuk. Ee, doğru. Hatta Maşuk dediği için ben kendisini kutluyorum. O evet. zaman Maşuk dediği için hemen beyefendi bir tane davetimizi beyefendiye verelim. O cepte Kim yani. Şimdi Berkay Berkay Bey, Berkay Berkay Bey. Bey. tebrik Berkay ediyoruz Berkay Bey. Berkay Bey, hemen bir şey yapalım. İki kişilik davetiniz İki kişilik var, davet. Radyo Ottu'nun 104. özel gösterimi. Yalnızca Equalizer. sadece 104. özel gösterim değil, ee, zira benim de o gün doğum günüm olması <gülüyor> Tesadüfle açılır, Peki, açıklanamayacak kadar. Peki, sadece karar. özel gösterime davet mi yoksa mesela onun da bir gün haftada kelime öğretme ya da taklit ettirme şansı o şef, var mı? O şekilde yapamıyoruz hocam. Neden? O şey, Ondan da duygusal zeka, mı? Çekil <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir duygusal zeka Senin duygusal zekanın önüne geçemez hı hı. Göz Göz demezsin ya. Evet, Bir <gülüyor> de bir şansı daha şeyler. artık süremiz de bittiği için Nasıl yapabiliriz Bir şanslı isim daha Oktay Bey Levent Bey demiş ki podcast Podcast öğretin papağanınıza Yani burada aslında demiş. bir metafor var Orada podcast dedi ee, Papağan sana söylüyorum ee, Produksiyonum sen prodüksiyonum sen anla. Prodüksiyonum sen anla. Kenan Bey demiş ki bonjourna Ankara dedirtirdim ama radyodaki adam sesiyle. Ses taklit edebiliyor mu? Yapıyor tabii. En güzel ses taklitleri yine radyonuzda olacak. Bir kişiye daha verelim Oktay. Hemen seçelim çünkü zira program. Bitti. O Bitti. zaman son dinleyicimiz olan e, Kenan Bey'e verelim. Bonjourna Ankara dedirt. Tebrik ediyoruz Kenan Bey. Siz de bizle iletişime geçebilirsiniz. Radyo Otur'un 104. 104. özel gösterimine <gülüyor> davetiyede nasıl kazandığını söyledi. Sevgili dinleyiciler şöyle bir esprimiz var. Yarın sabah yeniden birlikteyiz. Ve daha şarkımız da Geri geliyor. 98 2000 Model Cars. <gülüyor>